94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolay'la. Merhaba Timuçin Oral. Ve Teknik Masada da bugün Ömer Şahin var. Twitter hesabımız etsanataltireuzun. Kayıtlarımız var. Aslında bunu hep otomatik tekrarlıyorum ama soru da geliyor Twitter'da. Nereden erişebiliriz hmm. diye. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlar sekmesinin altına gidince bütün programların kayıt arşivleri var. Bizimkini de orada bulabiliyorsunuz. İki programdır otoportrelerden söz ettik. Aslında selfie'ye doğru giden bir yol üstündeyiz ama hala otoportrelerden söz etmek istiyoruz. Çünkü aslında yetmemişti bize zaman. Evet biraz selfinin de zaten geçmişini e, kurcalıyoruz aslında böyle yaparak. Evet oradan buraya geliyoruz. Hmm. E, bugün biraz da Türk resminden de bahsedelim demiştik. Evet minyatürle aslında e, konuşarak kapatmıştık e, geçen hafta. Ee, ama tabii ben otoportre deyince en çok e, Avneli Fiji Hüseyin Avneli Fiji e, seviyorum. O da bizden en çok otoportre yapan e, kişilerden e, ressamlardan bir tanesi. E, Avneli Fiji ile tanışmam. Aslında İstanbul'daki o Anadolu Medeniyetleri e, meşhur sergisi sırasında modern Türk resminin ...de sergilendiği sırada oldu. Aslında bayağı geç kalmışım evet. yani. <gülüyor> ama orada Avneli Ficleri görüp... Yok ona evet görüp... demedim. Geç kaldığında demedim. <gülüyor> Avneli Ficleri görüp e, hayran kalmıştım gerçekten. Sonra biraz onunla ilgili merak edip baktım filan ama... ...o yıllarda şimdiki gibi değildi Pierre Lottie tepesi. Piyer Loti Tepesnevi gidişimde Avneli mezarıyla birdenbire karşılaştım. Hı hı. Daha doğrusu mezarıyla değil de bir enteresan mezar taşı vardı. Ee, ve üstünde de adının yazdığı. Şimdi onu çok değiştirmişler. Orası bambaşka bir şey olmuş. Böyle başka bir yere almışlar sanki bir girinti gibi filan. Ee, çok zamandır gitmedim ama zaman zaman sosyal medyada oranın... ...tırnak içinde kötüye kullanımıyla... ...ilgili şeylere rastlıyorum hı hı. yani... ...orasını mezar gibi görmeyip de... ...oturup üstünde işte çeşitli... ...faaliyetlerde bulunan insanlar var... Ee, ...bir sakıncası yok ama... ...yani sonuçta o çok önemli bir... E, ...ressamlarımızdan... ...bir tanesi aslında... ...belki de mezara mezar gibi davranmak... <gülüyor> ...gerekir hani başka bir şey için... ...kullanmak değil de... evet ...bir de, hani bir de <gülüyor> ne bileyim eski hali sanki daha mı iyiydi... ...bilmiyorum... Ee, Yaşlanıyoruz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Eski halleri ne kadar güzeldi dediğimiz durum. <gülüyor> Ama ee, bazı şeyler kötüye gidiyor. Evet, ee, her zaman öyle demiş ee, insanlar geçmişe bakıp. Neyse, <gülüyor> bir gün nostalji <gülüyor> de konuşuruz. Avnili Fiş, <gülüyor> oto portresiyle tanınan nadir ressamlardan aslında. Herkes o resmi bilir, onu Twitter'dan paylaşırız. Ağzında pipo elinde kadeh. <gülüyor> Omzunda yırtık bir çorap ve çapkın umursamaz ifadeli yüzüyle. Çok ilginç bir e, otoportre e, bu. Değil mi? Kadın çorabı var değil mi? O herhalde, herhalde kadın çorabı görünüyor. sanıyorum. İçkisi var tam bir e, ne gibi? Bohem Fransız Bohème, bir evet. e, görüntü o aslında. İçerim, gezerim, tozarım. Nerede akşam ortası orada sabah gibi. Sabah gibi, <gülüyor> gibi e, rind Rintlerin Perfect. akşamı geldi aklıma. <gülüyor> 41 yaşında son nefesini vermiş ama geriye de onlarca peysaj çok sayıda portre bırakmış. Oto portreleri de var otoportreleri ama e, siz de Twitter'dan paylaştığımızda göreceksiniz sevgili dinleyicilerimiz. 41 yaşından çok daha yaşlı gözüküyor Gösteriyor. bana. Gösteriyor evet özellikle son e, po, otoportresi sanki diğerleri değil ama. Hani rahat 60'ın üstündeymiş gibi geliyor Gibi görünüyor bana. fotoğrafı da biraz öyle değil mi ama zaten bir de fotoğrafı da var. Eee işte gece hayatı yıpratmış. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ama çok çok güzel e, portreler bunlar. Bir tanesinde de kara kalemde Dali'ye benzerliği. Sen de dikkatin çekti mi? Evet çok. Yüz <gülüyor> hatlarının. 1886'da doğmuş ve ilk otoportresini de 1906'da yapmış. E, niyeyse orada bir tarih karışıklığı var. Evet. ...Paris'e gidiyor tabii ve Paris'ten de... ...1912'de dönüyor... ...ve sonra Abdülmecit'in de desteğiyle... ...Şişli Atölyesi'ni kuruyor ve... E, ...Birinci Dünya Savaşı'na dair... ...resimler de yapıyor... E, ...sonra da Sanayi Nefise'ye... E, öğretmen, ...öğretmen olarak... Oluyor, değilim. ...utanıyor... Hı -hı. E, ...biraz Renoir Monet gibi... ...empresyonistlerin... E, imp e, ...şeyini... ...tarzını takip ediyor denebilir... Sonu Tupperysin yaptığı zaman sanıyorum bilinmiyor, değil mi? Ee, ben de anlamadım onun ne zaman olduğunu. Yani yeşil tonlarından sanki hmm, hmm, hmm, yani bu bu yaşlı bir hmm, mavi şeyli hmm, kaşkollu olan gömlek mi kaşkol mu olduğu da çok. Kaşkol hmm, sanırım. Hmm, bir yandan gömlek gibi de mi? görünüyor ama... Evet. Bu işte hani. Hmm, bu aslında epeyce yaşlı görünen bir fotoğrafı. Yani o bohem görüntü, o kaşkol sayesinde de biraz ortaya çıkmış. Saçları epeyce açık, 35'inden yüksek diyor ama burada daha yaşlı görünüyor gerçekten. Evet yüksek ama çokça yüksek görünüyor fakat gitse gitse 41'e kadar gidecek... Bunu araştırırız tekrar belki. Hmm. Yani mutlaka kaydı Bu, bu bayağı şimdi. evet eski bir e, görüntü veriyor. ve Ama bir yandan da oldukça e, ne bileyim Fransız bir havası da var değil mi? Yurt dışı görmüş sanatçı. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> aslında Samsunlu, Amnili Fiş. Ailesi Osmanlı Rus Savaşı sırasında e, Kafkasya'dan göç etmişler Samsun'a. Daha sonra da İstanbul'a kadar e, düşmüş yolu. ...Fatih Mahalle Mektebi'nden mezun olmuş... ...1893'te... ...daha sonra Şehzadebaşı'nda... ...Numune-i Terakki Mektebi'nde... ...orta öğrenimini tamamlamış... ...dönemin geçerli dili Fransızca tabi... ...idadi mezunu bir kişiden... ortaokul. okul de öğrenmeye çalışmış Fransızcayı ve henüz 15 yaşındayken 1901 yılında bir Osmanlı Nafya Nafya Nezareti'nin demiryolları müdürlüğünde işe giriyor. Çocuk işte. nafa evet. Ee, Resme olan ilgisi de e, Bir eğitim almaya da sevk ediyor onu Aslında anatomi öğrenmek için Mülkiye tıbbiyesine ve Boya tekniği öğrenmek için Eczacı Mektebi'nin fizik kimya derslerini Dinleyici çok olarak ilginç, katılıyor değil mi? En Bu... başından ciddi çalışmış şey Bilimsel olarak çalışmış anatomiye ee, boya, Ve bunu arayıp aslında. bulduğu yerler Çok ilginç değil mi yani Tıbbiyeye gidiyor anatomi öğreneyim yani Da Vinci gibi aslında <gülüyor> yani, değil mi? Evet. E, Resmen evet. onun yolunu izliyor Neredeyse e, yüzlerce yıl sonra diyebiliriz hmm. 1906 yılında e, e, Fransızca öğretmeni İskender Ferit ve yeni tanıştığı Henry Prost resimlerini e, müze müdürü Osman Hamdi Bey efsanevi müze müdürü ve ressam Osman Hamdi Bey'e götürmesini söyledi. henüz olan... 20 yaşında daha o zaman evet henüz e, 20 yaşında ve ee, Osman Hamdi Bey bu Pipolu Otoportre adlı resmini e, çok beğeniyor ve e, o şu şey olan, e, Kepli gibi olan, e, hı hı. E, onu da paylaşırız. E, ve ondan sonra da e, çalışmaya devam etmesini istiyor. E, ve arkasından da Paris'e göndermek istediğini söylüyor ve e, listeye onu da yazıyor. 23 yaşındayken hı hı. de Paris'e gidiyor. <gülüyor> evet. 1909'da değil mi? Ee, Bir atölyede Fernand Kormon atölyesinde resim çalışmalarına Başlıyor Ve e, o zamanın ünlü Bir iki ressamıyla da e, Julene Ve André Lecom Dünnoy ile dostluk Kurarak serbest zamanlarını e, Onların atölyelerinde Geçiriyor sonra İstanbul'a geri Çağrılıyor 1912'de ee, muhtemelen işte savaş yılları. Öğretmenlik yapmaya başlıyor değil mi? Evet. Ee, Kandilli Kız Lisesi'nde hem de. Kandilli Kız Lisesi e, o zamanın yine efsanevi liselerinden bir tanesi. Sonra da çok uzun bir süre öyle olmaya devam etti zaten. Evet. E, ama orada Fransız öğretmenliği yapıyor. Daha yapıyor. önce resim öğretmenliği yaptığı gene bir dönem var. Fakat evet. Fransız öğretmenliği de yapıyor. Fakat bu arada bir sürü de tabii sergiye katılıyor. Resimler yapmaya devam ediyor. Esas kararı başından beri belliymiş resim Hı. olarak. E, daha önce resim öğretmeni yaptığı yeri bilmiyorum belki Galatasaray Lisesi mi acaba İstanbul Sultanisi? Hmm, İstanbul Sultanisi. Neyse e, sonra işte. İstanbul Hı. Leyli Sultanisi benim okulum İstanbul Erkek Lisesi ama bu o, o mudur? mudur? Evet ben de anlamadım. E, dolayısıyla yani bu, bu böyle bir öğretmenlik e, meselesi var. Arkasından Sanayi Nefise e, ...mektebi alisinin... tezini sanatlar öğretmenliğine... ...tayin ediliyor. Yani artık... ...akademide... E, hı hı. E, ...öğretim üyesi oluyor. Başka bir değişle ...ve ölümüne kadar da burada kalıyor. Ama pek bölümün ilk mezunlarını... ...göremeden maalesef... E, ...Laleli'de... ...Harik ZDG'an... ...apartmanındaki odasında... ...maalesef vefat ediyor. Hı hı. E, Haziran 1927'de. Hı hı. Aslında önemli bir meşrutiyet dönemi ressamı, akademik izlenimci olarak yorumlanan 1914 kuşağı içinde kendine has bir üslubu var, izlenimci denilebilecek bir üslubu var. E, kendi çekmiş olduğu fotoğraflardan yararlanarak da İstanbul manzaralarında e, sadece görüntüyü resmetmekle kalmıyor. E, hayal gücü ve manzara karşısındaki hissettiklerini de yansıtıyor. E, belki onun için de biraz empresyonist bir tarz. E, onu biraz Ahmet Haşim'e de hmm, yaklaştırıyorlar. Evet. Bu özelliği nedeniyle muhtemelen. Ee, onun tersi de var. Ya yani Ahmet Ayşem'in onunla ilgili eleştirileri olduğu ile ilgili bir takım şeyler de var. Her neyse sonuç olarak... E şiiri de çok seviyor zaten. hayatı evet. şiirle de dolu. Evet. Fransız şiirine ee, özellikle. Şiiri çok sevdiği için de belki değil mi? Evet resimlerine de yansıtıyor. onu Şiir-resim bağlantısını birçok kişi kurmuş. Nurullah Berk kurmuş mesela. Şiirler, şiirini resmine taşıdığını söylüyorlardı hep söylemişler evet e, dolayısıyla bu e, tabi e, ilginç bir e, kişilik çünkü farklı bir kişiliği var edebiyatta da yatkın e, ve e, Dış dünyayı yansıtan resimler aslında hüzünlü gelgitleri olan filan e, resimler ve onun o otoportrelerinde de aslında o hüzünlü bir ifadesi de var. Özellikle de o son dönem e, otoportresi biraz daha melankolik de görünüyor gerçekten. Gelgite ilişkin bir şeyi hani duygu durum dalgalanmasını kastediyorlarsa bunu orada görmek çok mümkün değil sanki. Yani sadece ona bakarak söylemek mümkün değil tabii ama... Gene de bu gelgitleri olan iç dünyası diye konuşulduğuna göre muhtemelen e, bunun bir takım e, iz düşümleri günlük hayatında olsa gerek. Otoportrelerinde de aslında mesela o... Gece hayatı gibi dediğimiz kadın çorabı omzunda <gülüyor> içki bardağı Bohem ve fotoğraf, şey Bohem fotoğrafında fotoğraf değil de ay, evet ben say. de fotoğraf dedim Bohem res otoportresinde daha böyle ım, efkarlı ama hüzünlü de değil biraz çok bilmiş ve ım, daha yüksek bir hali varken bu son resimlerinden olduğunu düşündüğümüz mavi ım, Kaşkollu Kaş resimde bayağı gergin hı. ve belki melankolik biraz da melankolik görünü. Ama görünüyor. Ama mesela şey çok gülümser bir ifade, değil mi? Öbür diğer otopotis şapkalı olan otopotis. Şapkalı kitaplı olanı evet. diyorsun. Bu onu da paylaşan. Bu da muzip gibi, muzip gibi de şaka biraz. yapmak üzere gibi. Belki gelgitleri dedikleri bu. E, bu yakın arkadaşı samiyetik, e, ondan e, bu dalgalanmaları olan kişi olarak bahsediyor zaten. Ve e, mutlu olduğu zamanlarda paylaşımcı tavrı mutsuz dönemlerinde melankoliye dönüşürdü diyor. Evet. Ee, yakından bakınca melankolik olduğu görülüyor. Yani dolayısıyla onun bir e, hakikaten... Bir sanatçıda görülen ressamda görülen duygu durumda algılanmaları mı var ya da daha fazlası mı var? Onu buradan çok anlamak mümkün değil. Doğrusu yani benim ulaşabildiğim kaynaklarda da bir tırnak içinde rahatsızlığa işaret eden bir şey yok. Fakat 41 yaşında ölümü aslında bir hayli erken. O dönemde ortalama yaş çok yüksek değil aslında. Yani Ama yine de 41 erken evet, bir yaş. Evet genç ölmüş. Ve öldüğünde de çok ünlü bir ressam değil yani e, Osman Hamdi Bey Onun gibi biri değil, değil, değil tabii mi? ki o çok e, önemli birisi ama e, pek çok e, sanat e, eleştirmeni onu o, onu geride bırakacak kadar aslında iyi bir desen ve tarzı sahip olduğu, üsluba sahip olduğu şeklinde e, değerlendiriyorlar ve batılı bir ressam gibi e, aslında o diyorlar. Değil Hakikaten mi? Orientalist de değil diyorlar değil Batıcı değil. Özellikle de o şey. O meşhur e, portre konuştuğumuz, çoraplı portre hı hı. aslında tipik bir... Evet. O dönemin Avrupalı. Yani batıcı değil de batılı dediğin gibi gerçekten. Hı. Hatta onun kadarı olanı da pek yok gibi. E, bir de bu şapkalı kadehli otoportresi hakkında Can Dündar'ın yazdıkları ha. var. E, onu da e, aktaralım mı istersen? Tabii Söyleseyim. Ben mi Hı -hı. peki? Hastane koridorlarına sus işareti yapan hemşire fotoğrafları asılır ya bundan böyle meyhane duvarlarına da Hüseyin Avni Lifiş'in ayyaş tablosu asılmalı bence. Ben <gülüyor> tablonun deşifresini geçenlerde Doktor Faruk Alpkaya'nın yazdığı bir ön sözde okudum. Meğer tablo 1907 yılında yapılmış. Türklük bilincinin gelişmesiyle Hristiyan uyrukluların ekonomik faaliyetlerinin tepki görmeye başladığı bir dönem yani. Türkler o günde Hristiyanlığı şapka içki ve kadın simgeleriyle algılarmış. Lifiş de kendini resmettiği tablosunda bu üç unsuru bir araya getirerek tepkisini göstermiş. Başına şapka takmış, omzuna Hristiyan kadınlarının toplumsal hayatta görünür olmaları yüzünden orospu olarak algılanmalarının bir göstergesi. Daha doğrusu buna bir tepki olarak yırtık bir kadın şorabı kondurmuş ve eline kadeh vermiş. Kadehi tutuşuna dikkatle bakılırsa bunun içmek değil içtiğini göstermek amacı taşıdığı anlaşılır. Bir tür içiyorum öyleyse yabancıyım mesajı. Hı -hı. Böyle diyor Can Dündar e, onun hakkında yaz. ...ve batılı olduğunu... ...vurguluyor aslında burada. Ben tabii en çok şeyi sevdim. <gülüyor> Hastane koridorlarına... ...asıldığı gibi... E, meyhane, ...meyhane duvarlarına... <gülüyor> ...duvarlarına asılsın... ...ifadesi çok... Evet, e, ...hoş iyi bir fikir. ve enteresan olmuş. E, i̇stersen şimdi... E, ...ne olduğunu anlatmadan etmeden... ...bir parça çalalım sonra bunun... Evet. ...ne olduğunu söyleyelim. söyleyelim. Evet. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Vaysa Davet adlı bir parça dinledik. Bestecisi kim? <gülüyor> Sultan Abdülaziz Han. Evet Sultan Abdülaziz'in e, e, bir bestesi. Biz şimdi onun oğlu olan son halife Abdülmecit Efendi'nin evet. portresinden bahsediyoruz. E, Sultan Abdülaziz'in aslında enteresan başka besteleri de var. E, La Gondola daha ...da çok bilinen... ...daha bizden ezgiler de var... ...vaadisleri de var ve... ...oldukça da şaşırtıcı... ...Sultan Abdülaziz aynı zamanda... ...en... ...ilginç özelliklerden... ...bir tanesi de sahip... ...kendi büstünü yaptıran bir... ...padişah ve aynı zamanda... ...halife. Sonradan onu kaldırıp parçalamışlar... ...o ayrı konu ama... ...yaptırmış. Onun oğlu da... ...son halife nitekim... Ee, Osmanlı İmparatorluğu sona erdikten sonra da, yani e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da ilan edildikten sonra da daha doğrusu bir süre bir e, halife var son e, Osmanlı Hanedanı'nın üyesi Abdülmecit Efendi Böyle de Abdülmecit Efendi de çok enteresan bir adam çünkü o da ressam babasına uygun e, bir e, e, yapıda başarılı bir ressam ee, ama aynı zamanda çok seçkin de bir entelektüel, birkaç yabancı dil biliyor, ee, Batı müziğiyle uğraşıyor, konçertolar ve oda müziği de. eserleri var ee, ve e, işte o zamanın e, işte Osmanlı'daki Osmanlı devletinde yer alan yabancı e, misyon şefleri e, onu giymediği zamanlarda bir Fransız. E, gibiydi diye tarif ediyorlar. Evet, burada paylaşacağımız e, oto portresinde de bunu göreceğiz. Onun da bir oto portresi var. Aslında onun başka e, daha e, zaman zaman hatta nüya kayan portreleri de var, resimleri de var. E, buradaki oto portrede şöyle bir belki önemi var bunun. E, biraz belge zihniyetiyle yapılmış bir şey oto portre. E, gömleği modern bir görünüm ama feshi, tespihi hilafet arması e, filan böylece daha e, halifeliğe, şehzade oluşuna filan da hmm, e, evet, gönderme tam, yapıyor. Bu Osmanlı görünümünü de tasvir evet. etmiş. Aynı zamanda taşıyor yani üstünde değil mi? E, onu işte eleştiren, sanat eleştirmenleri ellerinin hep zayıf olduğunu e, ifade ediyorlar. Başka e, resimlerde de. Eller kısmının zayıf kadını söylüyorlar ama gerçekten e, başarılı bir otoportre. E, evet. Hani <gülüyor> halifelik ve İslamiyet ve onun işte resim ve heykele bakışı ile ilgili e, 2018 yılı e, yorumlarını yapanlar bu iki halifeye bakarak e, aslında nasıl bir şeymiş vaktiyle görseler iyi olacak <gülüyor> diye düşünüyorum. Evet. E, bugün ondan daha geride. E, pek çok e, izleyicileri evet e, gerçekten inanılır gibi değil bu olan e, değişim e, bugün e, kısaca da bir başka otoportreden bahsedeceğiz Celile Hikmet'in e, bir otoportresini Twitter'den de paylaşalım bir de fotoğrafını da e, paylaşalım Celile Hanım Nazım Hikmet'in annesi 1883'te doğmuş e, Selanik'te doğmuş ve 1956'da ölmüş. Babasının görevi nedeniyle Selanik'teyken dünyaya gelmiş. Dilci ve eğitimci Hasan Enver Paşa'ymış. Annesi de Alman kökenli Osmanlı generali Mehmet Ali Paşa'nın kızı olan bir hanımmış. Onun için bir Alman kökeni de var. Evde özel öğrenim görmüş ama Fausto Zonaro'dan da resim dersleri alma fırsatı bulmuş. O zamanki saray ressamı saray Zonaro'dan. Ressamı, evet. Dalgaların ve denizlerin ressamı Faustuz evet. Onlar değil mi? E, portreleri de çok sevmiş ve çok e, resmetmiş. E, 1900 yılında da şair Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey'le evlenince Celile Hikmet adını almış. E, ileride tabii bunların ilk çocukları olan Nazım doğacak. 1901'de Selanik'te e, o da doğacak. 1905'te ee, çocukları bir çocukları daha oluyor ama onu kaybediyorlar ve sonra bir kızı daha oluyor ee, uzun ve güzel bir şeyi var öyküsü var tabi Yahya Kemal'le beraberlikleri ilk eşinden ayrılması falan ama bunu burada hemen kısaca geçmesek mi acaba Tamamen mi bırakalım bir dahaki haftaya, haftaya diyorsun? Haftaya mı devam Olur tamam. Daha Süremiz de azalmıştı. Mı? Belki biraz bununla başlarız evet. haftaya Hı -hı. diyorsun değil mi? Daha güzel olur. Çünkü aslında enteresan bir şey değil mi? Yani buradan Türkiye'de de başka da kadın ve erkek yine ressamlar var. Otoportreleri olan büyükçe bir kısmı dışa burumcular. Ceyla Hanım üstelik e, bunu Sultan Abdülaziz'in arkasına koymanın başka bir önemi de var. Çünkü e, onun da babası Sultan Abdülhamit'in yaveri zaten değil mi? Ve <gülüyor> e, o dönemde bir e, kadın Osmanlı kadınının e, resim yaptığını hem de kendi e, otoportresini yaptığını da görüyoruz. Evet o otoportreye de bakarak Nazım'ın da annesi hakkında söylediklerinden bahsederiz haftaya da. Evet. O zaman şimdilik... Oradan hatta devam bırakalım. edelim. Evet. Ee, bugün oto portrelere, çıkamadığımız oto portrelere devam ettik. Haftaya da taştık hatta. Haftaya görüşmek üzere. Ee, bugünkü destekçimiz olan Semra Çağlayan'a da teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar: Şenol Aylan ve Timuçin Orat.